TAR 202U, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 4, Atatürk Dönemi, Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları Yeni Türk Devleti'nin Dış İlişkileri, 1923-1938 Dönemi Milli Mücadele Süresince Misalkı Milli'nin Gerçekleştirilmesi ve Bağımsızlığın Temel Alındığı Dış politika ve diplomasi yeni dünyanın gerçeklerine göre şekillenmiştir. 1923-30 yılları arasında Türk dış politikası, Lozan konferansında çeşitli nedenlerle çözümlenemeyen konuların ulusal çıkarlara uygun biçimde çözümlenmesi üzerine odaklanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletler, oluşan statikoyu değiştirmek üzere, Revizyonist bir tutum izlemişlerdir. Yenen devletler de anlaşmalar sonucu oluşan statikoyu koruyan anti-revizyonist bir tutumu benimsediler. Türkiye, savaştan yenik çıkmasına karşılık, milli mücadelede kazandığı başarı ve sevirin ortadan kalkması sonucu revizyonist bir politika izlemedi. Atatürk dönemi dış siyaseti ilkesel olarak gerçekçilik, hukuka bağlılık, milli siyaset, yurtta sülh, cihanda sülh prensipleriyle yürütülen temel amaçları ise milli bir devlet kurmak, tam bağımsızlık, demokratikleşme ve modernleşme daha adil devletler arası düzen olarak formüle edilebilir. Atatürk'ün dış politikadaki uygulama esaslarına bakacak olursak, birincisi gerçekçiliktir. Atatürk'ün dış politikası gerçekçidir. Maceradan uzak durmayı hedefler. tesiniyetçilik ve yılgınlık yoktur. İkinci olarak tam bağımsızlık. Diğer devletler olan ilişkilerde bağımsızlığın korunmasına özen göstermesi hedeflenmiştir. Üçüncü ilke barışçılık. Dış politikanın bir başka özelliği ise barışı esas almasıdır. Yurtta sülh, cihanda sülh dış politikanın bir ilkesi haline gelmiştir. Dördüncü ilke ise akılcılıktır. Dış politika akıl üzerine kurulmuş, yeni devlet uluslararası hukuka bağlı kalmıştır. Türkiye'nin güvenliğinden duyduğu endişe, onun dış politikasını etkilemiştir. 1923-30 yılları arası Türkiye, batılı ülkelere mesafeli durmuş, Sovyetler Birliği'ne ise temkinli yaklaşmıştır. 1930 sonrasında İtalya'nın, Yayılmacı politikasına karşılık İngiltere ve Fransa ile iyi ilişkiler kurmuştur. Güvenlik Politikası ve ittifaklar Sistemi Atatürk, Cumhuriyet'in kendini koruyabilmesi için ulusal ve uluslararası güvenlik önlemlerini almıştır. Ordunun modernleştirilmesiyle ekonomik kalkınma eş zamanlı yürütülmüştür. Barışın korunmasında, kendi gücünün yetersiz kalması durumunda, ülkenin güvenliğinin sağlanması için denge politikaları çerçevesinde bölgesel barışın korunması için başka ülkelerle ittifaklar yapmayı ilki olarak benimsemiştir. Türk dış politikasında Türkiye'nin Sovyetler birliğine komşu oluşu, Boğazların Türkiye'nin kontrolünde oluşu ve önemli bir Ortadoğu ülkesi oluşu gibi nedenlere bağlı olarak politikalarda üretilmiştir. Dış politikayı etkilen bir diğer unsur yaşanan ekonomik zorluklardır. 1929 dünya ekonomik bunalımı ve bunun Türkiye'ye yansıması, Türkiye'yi Sovyet devletçiliğinin tersine, Batı devletçiliğine ve sermayesine yöneltmiştir. Lozan'dan kalan meseleler ve Batılı devletlerle ilişkiler. Lozan'da kabul edilen barış şartları, beklentileri karşılamamıştır. Atatürk ve çalışma arkadaşları bundan sonraki süreçte dış politika şartlarını ustaca kullanarak halledilemeyen sorunlara çözüm aramışlar ve başarılı olmuşlardır. Türk-İngiliz ilişkileri ve Musul meselesi Misak-ı Millî'de Musul vatanın bir parçası sayılmıştır. Lozan görüşmelerinde İngiltere Musul'u Türkleri bırakmamak konusunda ısrarını sürdürmüştür. Anlaşmanın tehlikeye girmemesi için Musul sorununun ikili görüşmelerle çözümlenmesi görüşünü Türkiye'de olumlu karşıladı. Lozan Antlaşması'nda Türkiye-Irak sınırı 9 ay içinde Türkiye-İngiltere arasında barışçı yollardan çözülmesi hükmü yer alıyordu. Türk-İngiliz görüşmeleri 1924 Mayıs ayında başladı. Haziranda bir sonuç alınamadan dağıldı. Lozan Antlaşması'nın ilgili hükmüne göre sorun Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Musul sorununu Milletler Cemiyeti 30 Eylül 1924'te görüşmeye başladı. Kurulan komisyon Musul'un İngiliz mandası Irak'ın bir parçası olduğunu sınırın Brüksel'de kabul edilen sınır olduğunu kabul etti. Konsey komisyonun raporunu kabul etti. Türkiye kararı hemen tanımadı. Uluslararası platformunda yalnız kaldığını gören Türkiye 1925'te Sovyet Rusya ile dostluk anlaşması imzaladı. Yeniden yapılanma ve Şehzait isyanının sonucu geri adım atılarak 5 Haziran 1926'da antlaşmayı imzaladı. Buna göre Musul Irak'a bırakıldı. Petrolün %10'u 25 yıl süreyle Türkiye'ye bırakıldı. Türkiye bu paydan 500 bin İngiliz lirası karşılığı vazgeçti. Bundan sonra İngilizlerle ilişkiler gelişti. Türkiye Brian Kellogg Paktına ve milletler cemiyetine üye oldu. İngiliz filosu Vikral 7. Edward ülkemizi ziyaret etti. İsmet Paşa da İngiltere'yi ziyaret etti. Karabük demir çelik fabrikasını İngiliz firmaları yaptı. İtalya'nın saldırgan tutumuna karşı İngiltere ile Akdeniz Paktında yer aldık. Bu ilişkiler gelişerek 1939 yılında Türk-İngiliz-Fransız İttifakı ile sonuçlanmıştır. Türk-Fransız ilişkileri ve Hatay'ın ana vatana katılması 1921 Ankara Antlaşması ile Fransa ile ilişkilerimiz düzenlendi ve Suriye sınırı çizildi. Mayıs 1926'da imzalanan Dostluk Antlaşması ile ilişkiler yeniden rayına oturtuldu. Türkiye'de misyoner okulları, Osmanlı borçları, Adana-Mersin Demiryolu'nun satın alınması ile ilgili sorunlar zaman içinde çözümlenmiştir. İskenderun Sancığı misak ve milli sınırları içindeydi. 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile İskenderun sancağı Türklerine özellik verilmişti. 9 Eylül 1936'da Fransa ile Suriye arasında antlaşma yapıldı. Buna göre Suriye 3 yıl sonra bağımsızına kavuşacaktı. Fransa Suriye'den çekilirken Sancak'taki hak ve yükümlülüklerini Suriye hükümetine devredecekti. 29 Mayıs 1937'de Sancak'ın milli bütünlüğünü teminat altına alan ve Türkiye-Surya sınırını çizen antlaşmalar yapıldı. Ancak Sancak'ın bu yeni statüsü uygulanırken bazı sorunlar ortaya çıktı. 3 Temmuz 1937'de Sancak'ta sükunet ve asayişin sağlanmasını öngören bir antlaşma yapıldı. Antlaşmadan iki gün sonra Türk kuvvetleri Hatay'a girdi. Ağustos'ta yapılan seçimler sonucu 40 milletvekilliğinin 22'sini Türkler kazandı. Meclis Sancak'a Hatay Devleti adını verdi. Devlet bir yıl kadar bağımsız kaldı. 29 Haziran 1939'da Hatay Meclisi son toplantısını yaparak oy birliği ile anavatana katılma kararı aldı. Türk Yunan ilişkileri. Türk Yunan ilişkilerinde Yunanistan'ın 20. yüzyıl başlarındaki dış politikasının amacı Anadolu'da Rumların yaşadığı bölgelerin Yunanistan'a katılması olmuştur. Milli mücadelede Yunanlar yenilmişler ve Anadolu'yu terk etmişlerdir. Lozan'dan sonra Türk-Yunan nüfus mübadelesinin uygulanması ve buna bağlı ortaya çıkan sorunların çözümü ön plana çıkmıştır. Nüfus mübadelesi Lozan Antlaşması'ndan önce 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında Türk topraklarına yerleşmiş Türk uyruklu Ortodoks Rumlarla Yunan topraklarına yerleşmiş Yunan uyruklu Müslüman Türklerin 1 Mayıs 1923'ten itibaren zorunlu mübadelesini öngören anlaşma yapılmıştır. Yaklaşık 1.200.000 Ortodoks Yunanistan'a, 500.000 Müslüman da Anadolu'ya göç etmiştir. İstanbul'da oturan Rumlarla Batı Trakya'da oturan Türkler mübadele dışı kalmışlardır. Etal bir meselesi. Mübadele dışı kalacak İstanbul Rumlarının durumu uzun sürecek gerginliğin ortaya çıkmasına neden olmuş, iki ülkeyi savaşın eşiğine kadar getirmiştir. İki ülke 10 Haziran 1930'da Ankara Antlaşması'nı imzalamışlardır. Buna göre doğum yerleri ve geliş tarihleri ne olursa olsun İstanbul Rumları mübadele dışı kalmışlardır. Ayrıldıkları ülkede bıraktıkları malların mülkiyet hakkı bıraktıkları ülkeye ait olarak kalmıştır. Patrikhane meselesi Lozan görüşmelerinde Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk topraklarında kalıp kalmaması tartışma konusu olmuştur. İsmet Paşa yapılan görüşmelerde patrik ve makamının Türkiye'den çıkarılmasını istedi. Yunanistan ve diğer Avrupa devletleri buna itiraz ettiler. Sonuçta Patrikhane'nin tüm siyasi hak ve yetkilerinin alınması sadece dini bir kurum olması koşuluyla anlaşma sağlandı. Patrikhane'nin tasarruf hakkı Türkiye'de saklı kalma koşuluyla Türkiye'de kalmasına izin verildi. Buna göre Patrikhane bir Türk kurumudur. Patrik ve diğer memurlar Türk memurlarıdır. Patrin tayin ve denetimi Türk hükümeti tarafından yapılacaktır. Patrikhane sadece din işleriyle ilgilenecektir. 1930'lu yıllarda Türk-Yunan ilişkilerinde yakınlaşma başladı. Başbakanlar karşılıklı olarak ülkeleri ziyaret ettiler. İki ülke arasında dostluk anlaşmaları yapıldı. Türkiye'nin milletler cemiyetine girmesine Yunanistan destek verdi. İtalyan tehlikesi iki ülkeyi daha da yıkınlaştırdı. Balkan antantını imzaladılar. Selanik Belediyesi Atatürk'ün evini Türkiye'ye hediye etti. Bu durum İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam etmiştir. Türk-İtalyan ilişkileri Lozan'dan sonra İtalyanlarla iyi ilişkiler kurulma yoluna gidildi. Mussolini'nin sömürgecilik ve yığılmacılık politikasını yönelmesi Türkiye'yi endişelendirdi. Mussolini'nin çözünürlüğünün çözünürlenmesinden sonra Türkiye-İtalya arasında dostluk anlaşması imzalandı. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması üzerine Milletler Cemiyeti'nin yaptırımlarına Türkiye'de katıldı. İngiltere ve İtalya yakınlaşması ve Akdeniz'le ilgili anlaşması, Türkiye İtalya'ya yakınlaşmasını da sağladı. İtalyan tehdidine İngiltere'nin garanti vermesi ve Akdeniz Paktı'nın oluşması ortamı imşattı. Siyasi alanda gerginlikler yaşanırken İtalya ile ticari ilişkiler artmıştır. Türk-Sovyet ilişkileri Lozan'da çözümlenemeyen sorunlara batılı devletlerin yaklaşımı Türk-Sovyet ilişkilerinde belirleyici olmuştur. Sovyet-Rusya gerçekleştirmek istediği dünya proleter ihtilalinde Türkiye'nin yer alabileceğini düşünmüştür. Mustafa Kemal'in Batılılarla uyuşma ve uzlaşma içinde olması Sovyetler Birliği'ni endişelendirmiştir. Lozan görüşmelerine Boğazlar konusu görüşületen katılmışlar ancak çözümden memnun kalmamışlardır. Lozan'dan sonra ilişkiler, ticaret, komünizm ve Türkiye'nin batı ile olan ilişkilerine yoğunlaşmıştır. Türkiye zamanla dış politikada Sovyet etkisinden kurtulmuştur. 1 Aralık 1925'te iki ülke dostluk anlaşması 1927 yılında ticaret anlaşması imzalamışlardır. 1932'de Rusya Türkiye'ye kredi vermiştir. 1932-33 yıllarında iki ülke heyetleri karşılıklı ziyaretlerde bulunmuşlardır. Balkan devletleriyle ilişkiler ve Balkan Antant'tı. Balkanlarda savaş sonrası oluşan güç boşluğunu etnik kimlik ve milliyete dayalı milli yapılanmalar doldurdu. Balkan siyasi coğrafyasının bir diğer özelliği de Totaliter rejimlerin yayılma girişimleridir. Lozan'dan sonra Türkiye'nin Yunanistan hariç diğer devletlerle sorunları kalmadı. 1930 Ahali Antlaşması ile Yunanistan'la sorunlarını çözdü. Balkanlar'da Alman ve İtalyan baskısı artınca Türkiye Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya Aralarındaki ikili anlaşmaları birleştirerek 1934 yılında Balkan Paktını oluşturdular. Bu paktla sınırlar karşılıklı garanti edildi. Birbirlerine danışmadan siyasi hareket ve anlaşma yapmamayı kabul ettiler. Balkanlardaki devletlerin durumu nedeniyle etkili bir işbirliği oluşmadı. Bu pakt Türkiye'nin barışa verdiği önemi göstermesi açısından önemlidir. Doğu devletler ve ilişkiler ve sahadaba baktı. Türkiye 1 Mart 1921'de Afganistan, 5 Kasım 1932'de İran ile dostluk anlaşmaları imzaladı. İtalyan tehdidi Türkiye'yi Ortadoğu devletleriyle işbirliği yapmak, savunma önemi almak zorunda bırakmıştır. İtalyan tehdidine karşı Türkiye Irak ve İran 2 Ekim 1935'te Üçlü bir anlaşma parafettiler. Devletler aralarındaki sorunları çözünce 8 Temmuz 1937'de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı'nı imzaladılar. Buna göre Milletler Cemiyeti ve Kellogg Paktı'na bağlı kalacaklar, birbirlerine saldırmayacaklar, sınırlarına saygı gösterecekler, iç işlerine karışmayacaklardır. Türkiye batıda ve doğuda güvenlik sistemini kurmuş ve barış politikasını güçlendirmiştir. Bu pakt 1955'te Bagdad Paktı'nın kurulması ile önemini kaybetmiştir. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi Milletler Cemiyeti savaş sonrası düzenin devamını amaçtan bir örgüttü. Türkiye'nin Musul meselesinin çözümü sırasında yaşadıkları cemiyete karşı bir çekingenlik oluşturdu. Türkiye'nin barışı tutumu Batılı devletler ve İngiltere tarafından olumlu karşılanıyordu. Türkiye 1928'de Briand Kellogg anlaşmasını imzalamış, Silahsızlanma Konferansı'na da katılmıştır. Türkiye'nin 6 Temmuz'da başlayan üyelik süreci 18 Temmuz 1932'de cemiyete üye olması ile tamamlandı. Türkiye üye olduktan sonra cemiyetin kararlarını özenle uygulamaya başladı çalışmıştır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi. Lozan'da Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kurulmuş, Boğazlar ve Marmara askerden arındırılmış ve silahsızlandırılmıştır. Türk hükümeti Boğazları silahlardan arındırma ve asker hale getirme yükümlülüğünden kurtulmak için Her fırsatı değerlendirmeye çalışmıştır. İngiltere'de daha fazla engel olamayacağını anlamıştır. İtalyanların 12 adayı tahkim etmeleri ve Doğu Akdeniz'deki saldırgan tutumları tehdit oluşturuyordu. Türk hükümeti, Milletler Cemiyeti için 15 Haziran'da planlanan acil toplantıdan sonra 22 Haziran'da Boğazlar Sözleşmesi'nin gözden geçirmesini önerdi. Konferans 22 Haziran 1936'da başladı. Yapılan uzun tartışmalardan sonra 15 Temmuz'da anlaşmaya varıldı. 20 Temmuz 1936'da Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Aynı gece 30 bin kişilik Türk gücü Boğazlar bölgesine girdi. Buna göre ticaret ve savaş gemilerinin savaş ve barış zamanında ve Türkiye'ye yakın tehdide uğradığında boğazlardan nasıl yararlanacakları belli oldu. Savaş durumunda Türkiye'nin taraf olup olmadığına göre gemilerin geçiş şartları belirlendi. Montreux Boğazlar Sözleşmesi 20 yıl süreli olduğu halde halen yürürlüktedir. Gemilerin geçişi Türkiye'nin kontrolünün esasları bu anlaşmaya göredir. Günümüzde Deniz taşımacılığında oluşan gelişmeler Boğazlar için tehdit oluşturmakta kılavuzluk hizmetlerinin zorunlu hale getirmesi gerekmektedir.